Efendim, bilindiği gibi dünyamız ve evren Big Bang denilen büyük patlamadan sonra oluşmuştur. Dünyamız ve evren muhteşem bir ahenk ve dengeyle yaratılmıştır. Muhterem hocamız bizi bu konuyla ilgili bilgilendirebilir mi? Dünyanın yaratılışı ile alakalı Kur'an ve Sünnetten e, örnekler, e, bilgiler var e, mıdır? Kim hocam? diyor Big e, patlamayla <gülüyor> kendi kendine mi oldu? Öyle bir şey yok. Yani e, bu kainatı Cenab-ı Hak yarattı. Yani güneşi yaratan, yıldızları yaratan, gezegenleri yaratan, galaksileri yaratan, insanları, bitkileri, hayvanları, varlık aleminde ne varsa her şeyi yaratan Hazreti Allah'tır. Evet hocam. Yani tek yaratıcı var. O da Allah'tır. Allah onları yokken var etti. Dolayısıyla o öyle bir patlamayla efendim varlıklar oluştu dünya işte ayrıldı yıldızlar böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey kendi kendine olmaz. Niye şimdi olmuyor? Yani niye şimdi patlayıp da yeni bir şey olmuyor? Tabii. Yani varlık haleminde hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Kendiliğinden yaşamaz. Kendiliğinden varlığını sürdürmez. Yaratan Allah, var eden Allah, yaratan, yaşatan Allah bu düzeni devam ettiren de Allah'tır. Yani Allah kainatı yönetiyor. Kainatı yarattı, kainatı yönetiyor. Kur'an-ı Kerim bize böyle bilgi veriyor. Onlarca ayet var kainatın yaratılması ile ilgili bunu ifade ediyor. Halak'es <gülüyor> semaveti ve ard. Gökleri ve yeryüzünü dolayısıyla ve ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan Allah'tır. Sorumuzun cevabı Baş da burada yani. Cevabı bu. Yani o yok patlama oldu da bilmem ne oldu. Hani hikaye yani. Yani şöyle diyebilirim. hocam? Yani, fiziksel olarak açıklamaya gayret şöyle, etmektense Kurana yani, baksak yeter az. Şimdi fizikçiler bize kızacak da, e, diyelim ki patlama oldu. Bu patlamayı yapan da birisi var. Kendi kendine patlama yani, olmaz. Muhakkak. Yani şayet bu dünya varlıklar, yıldızlar, gezegenler, galaksiler bir patlama sonucu meydana geldiyse, o patlamayı da yapan, ben yani böyle bir Kur'an'ı keble böyle bir şey yok. E, diyelim ki böyle oldu. Kendi kendine patlamış değildir. Kendi kendine var olmuş değildir. O eğer bir patlama olduysa. O patlamayı yapan da Hazreti Allah'tır. Varlıkları yaratan da Allah. Allah Kur'an-ı Kerim'de kainattaki bütün varlıkların yaratıcısı olarak bize bildirilmektedir.